Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah El umdeh fi udadil uddeh İsimli kitabın ikinci bölümüne geldik Kitap toplam beş bölümden oluşuyor Birinci bölüm ihlas ve kişinin ecrini Allah'tan beklemesiydi İkinci bölüme geldik Müslümanlar için askeri eğitim Askeri hükmün askeri eğitimin hükmü ve ilahhir Ne yapacağız? Devam edeceğiz Şimdi Size derse başlamadan önce siz şu an kitap okuyorsunuz. Kitap nasıl okunur? Bu konuda biraz bilgi vereyim. Bir kitap yatakta yatarak okunmaz. Yatakta yatarak Hayatus Sahabe okuyabilirsiniz. Hayatus Sahabe. Sahabe iklimi okuyabilirsiniz. Kişisel gelişim kitapları okuyabilirsiniz. Ama ilmi bir kitap yatakta yatarak oturarak değil. ilmi kitap okuyacağınız zaman bir kitabınız, iki kaleminiz, üç defteriniz olacak. Ve masada Yazı yazabileceğiniz bir ortamda çalışacaksınız bu bir. Bunu niye anlatıyorum biraz sonra uygulayacağız. İki kitabın bir bölümünü okuyorsunuz ya elinize kalem alacaksınız. O bölümü birkaç cümleyle özetleyeceksiniz. Öyle bir özet cümlesi yazacaksınız ki öyle bir özet cümlesi yazacaksınız ki o bölüm bittikten sonra bölüm derken böyle 30 sayfalık bölümü demeyelim. demiyorum o başlık. Bir buçuk sayfalık başlık mesela. O başlığı öyle bir cümleyle özetleyeceksiniz ki bir cümle veya iki cümleyle. O bölüm bittikten sonra o cümleyi birkaç kere okuyacaksınız. O bölüm aklınıza kalır. Yani biz bir bölüm okuyacağız. Başlığımız ne? Okuyun bakalım bir. Müslümanlar için askeri eğitimin önemi. Önemi. Önemi değil mi? Büyük başlı. Büyük değil. Alt başlı söyleyin. Müslümanlar, Müslümanlar için askeri eğitimin önemi. Biz bunu okuyacağız. Kaç Kaçıncı sayfada başlıyor? 48'de başlıyor kaçta bitiyor evet. o kadar ilerlemez yavaş yavaş Aynen. Aynen. 50'de bitiyor 40, 40, 40, 40 bir tamam mı 48 49 2 sayfalık ver bakalım tam olarak kaç 47 48 49 3 sayfalık bir bölüm tamam mı 3 sayfalık bir bölüm şimdi bu bölümü okurken Defterimize başlık atacağız. Askeri eğitimin önemi. Başlığımız bu. Bu başlığı bir iki cümleyle öyle bir şekilde özetleyeceğiz ki okuduktan sonra o özet o üç sayfanın tamamı olacak. Şimdi özetliyorum. Diyor ki önce bir durum tespiti yapıyor müellif. Önce bir durum tespiti yapıyor. Ve bu durumu durum tespitini biz şu an büyük bir zillet içindeyiz diyor. Bitti. İkinci adımda. Bu zilletin sebebi cihadı terk etmektir diyor. Üçüncü adımda cihada dönmemiz lazım ama gücümüz yok diyor. Dördüncü adımda o halde gücümüz yoksa hazırlık yapmamız lazım diyor. Beşinci adımda bu hazırlık imani ve maddi hazırlık olmak üzere hikayeler diyor. Üç sayfada anlattığı konu bu. Bak üç sayfada anlattığı konuyu üç satıra ben ne yaptım? İndirgedim. Şimdi bu üç satırı ezberlediğim zaman ben Tekrar söylüyorum. Önce durum tespit yapıyor. öyle ki büyük bir zillet ve sıkıntı içerisindeyiz. Sebebi cihadı terk etmektir. Çözüm cihada yönelmektir. Ama gücümüz yok. Ne yapacağız? Hazırlık yapacağız. Hazırlıkta iki ikiye ayrılır. İmani hazırlık, maddi hazırlık. Bak bitti üç sayfa. Ha, Üç sayfayı şu an ben ezberim. Anladınız değil mi? Bu şekilde. Her bölümü bu şekilde özetleyeceksiniz. Şimdi bakalım bir. Bu şekilde mi oluyor? Ne diyor? Müellif rahimullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur diyor. Hadiste başlıyor değil mi? Ha? Hadiste başlıyor. Yuşiku enteda'a alel ümemi. min ufukin. Bütün ümmetler dört bir taraftan size saldırdıkları günün gelmesi efali efali ef e, Allah Allah. Aklıma gelmedi. Yakınlaştırma fiili denir bunlara. Bu yuşiku ifadesine yakınlaştırma. Ef'al-i mukarebe. Ha. Yaklaştırma fiili. Neredeyse başınıza gelecektir. Mesela şeyde de var. Tekadu, Kade ekaduh. Tekaduh tekadu semavatu yatafadlarna minhu. Neredeyse gökyüzü çatlayacaktı filan. Yuşiku'nun manası odur orada. Yuşiku enteda'a aleykumul umem. Ümmetlerin tamamı neredeyse başınıza dört bir taraftan saldıracak. Başınıza ne yapacaktır? Üşüşecek. O gün çok yakındır. Sahabeler soruyor ya Resulallah o gün biz sayıca az mı olacağız diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Bilakis o gün çoksunuz lakin sizler bir selin getirip yığdığı hiçbir ağırlığı olmayan çerçöp durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinde size karşı korku duygusunu çıkartacak ve sizin kalbinize zafa atacaktır. Vahen diyor. Tamam. Ya Resulallah vahen nedir? O da diyor ki dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Bak biz özetimizi yaparken ne dedik? Önce durum tespiti yapıyor. Yapmış olduğu durum tespiti neyle yapıyor? Hadisle yapıyor. Zaten hadis aklımızda kalır artık. Anladınız değil mi? Ha, Bu durum tespitine göre o halde durumumuz neymiş? Dört bir taraftan Yahudisi, Hristiyanlığı, Laik, Kemalist, Sofi hepsi İslam ümmetin üzerine saldıracak. Peki. Bu saldırmanın sebebi iki sebep olabilir. Birisi sayıca çok az ve güçsüz olduğu için saldırabilir. Ya Resulallah ilk akla gelen budur. Ya Rasulullah biz sayıca çok az olduğumuz için mi? Rasulullah sana hayır diyor. Buradan biz kitapta olmayan bir sonuç çıkartıyoruz. Sayıca çok olmamız veya sayıca az olmanızın hiçbir önemi yoktur. Her ne kadar sayıca çok da olsanız kalpte imani hazırlık tam yerleşmediyse Kalpte imani hazırlıktan yerleşmediyse, yerleşmeliyse sayıca ne kadar çok olursanız olun bunun hiçbir faydası nedir? Yoktur. Galibiyet sayıyla değil galibiyet sabır, iman ve kararlılıkla meydana gelir. Kemiyet değil keyfiyet önemlidir. Kemiyet sayı, keyfiyet nicelik. Niceliksiz, niteliksiz bir işe yaramaz. Kitap okumayan, bir işe yaramaz demeyelim de Müslüman her zaman her işe yarar. Kitap okumayan, kendisini geliştirmeyen, imanını artırmamış yüzlerce kişi olmaktansa ilimle uğraşan, amelle uğraşan, ne bileyim davaya kendisini adamış 10 kişi her şeye yeterlidir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin. Bu hadisten o kadar çok şey sonuç çıkar ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi dikkat edin. Yenilginin sebebini kalpte olana bağlıyor. Yenilginin sebebi nedir? Kalpli olandır. Daha önceki derste gördük biz. Allah kalplerindekini bildi onlara yardım etti. Şimdi aynısını görüyoruz. Kalpli olan zaafiyet yenilginin sebebi. O halde başarının, galibiyetin ve mağlubiyetin yenilginin sebepleri tamamen kalple ilgilidir. Kalp güçlü olursa, kalp sabırlı olursa, kalp dirayetli olursa, kalp kendisinde olması gerekeni barındırırsa ha, o zaman Müslümanlar mutlaka mı mutlaka zaferi e, görecekler. Ama kalpte zaafiyet meydana gelmişse, kalpte sıkıntı varsa, kalpte hastalık varsa ya da kalpte olması gereken değil de olmaması gereken varsa o halde Müslümanlar ne yapacaktır? Buradan bir kurtuluş, Müslümanlar için buradan bir e, başarı ve galibiyet olmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَهَنْ Hübbül hayat ve kerahiyetül mevd diyor. Dünyayı sevmek ve ölümden korkmak. Bu ikisi zaten birbirinin lazımıdır. Kişi ölümden dünyayı sevdiği için korkar. Bir insan bir şeyi seviyorsa ondan ayrılmak istemez. Ne yapmaz? Ondan ayrılmak istemez. Kişi sevdiğiyle beraber olmak sevdiğiyle mesela şu an biz beraberiz için biz beraber sevdiğimiz için. Peki ayrılmayı düşünüyoruz düşünmüyoruz çünkü birbirimizi seviyoruz. Ama on, oradaki sevgiyi attığın zaman kalpten tamam mı? Ondaki sevgiyi attığın zaman işte ölümden de korkacak bir durum yok. Müslümanlar dünyayı sevdikleri için zannediyorlar ki cihat onların dünyalarını alacak. Evet cihat dünyalarını alabilir yani şu an Konya'da şehrin merkezinde sıcacık kaloriferle evde oturmak bir başkadır. Cihat meydanında dağda oturmak nedir? Bir başkadır. E, ailenle, çoluğunla, çocuğunla oturmak bir başkadır. Cihat meydanında ailenden uzak, eşinden uzak, çoluğundan, çocuğundan uzak oturmak bir başkadır. Dünyayı sevdiğin için cihat sana ne yapıyor? Kötü geliyor. Ölümden korktuğun için cihat sana kötü geliyor. Çünkü cihat meydanını ölüm meydanı zannediyorsun. Ama Halit bin Velik gibi bir komutan savaştan savaşa koşan bir komutan cihat meydanında ölmüyor. Bu da var yani. Öyle değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Aynı mana durum tespine devam ediyor. Bu hadisi ezberleyin. Bu okuyacağım hadisi ezberleyin. İza İzâ bil ayna ve ağaztum el-eznâb ve ağaztum el-eznâbel bakara ve radîtum bizzer'h ve taraktum el-cihâd Sıla Allah la hatta terge'ı ila dinikum. Siz e, ayni ile alışveriş yaptığınız zaman kürtşi dedikleri, orada mal yok. Malın paraya ihtiyacın var. Sen şekercilik yapan orada mal yok. Mehmet abi elinde şeker var mı? Şeker alacağız tamam. Ne kadar bir kamyon? Kaça satan abi bana 100 bin liraya satarım. Abi aldım hayır olsun Orada şekeri yok. Kapatıyor telefonu. Bunu İslamcı çevreler muhafazakar çevreler çok yapar. Beş dakika sonra arıyor. Mehmet abi elimde bir kamyon şeker var. Alır mısın? Alırım kardeşim. Ne zaman alırsın? Şey. Kaç alırsın? 75 bin liraya. Tamam abi gönder parayı. 75 bin gelir. 100 bine vadeli almıştır. Beş aylık vade. Tamam mı? Normalde 75 bin lira, 100 bin lira faiz ödüyor bu adam. Ama bu iğne satışı dediği Konya'da çok meşhurdur. Yani esnafların çoğunun yaptığı faiz şey yapmamak için ya da daha doğrusu şimdi şeyler çıktı bu finans kurumları çıktı kuvveti Baraka gibi insanlar faiz ihtiyacını artık oradan karşılıyor faizin adını değiştirerek ama daha önce bu şekilde karşılanırdı faiz ihtiyaçları iğne ile satış yaptığımız zaman işte budur diyor. yani siz ineklerin kuyruklarını yani hayvancılığa takılıp tarla hayvan ki o dünkü Medine döneminin ekonomik gücü bu Medine döneminde ya hayvancılık ya da nedir? Tarla tapanla uğraşma. İşte bugün de başka bir şey. Yani dünyayı önemseyip bütün işiniz gücünüz ticaret olduğu zaman demektir bu. Mesela hocam biz bu hadisin kapsamına girmiyoruz. Aynı ile alışveriş yapmıyoruz. Çiftçilikte yapmıyoruz. Hayvan peşinde koşmuyoruz. O zaman biz bu ee, hadisin kapsamında değiliz diye düşünme. Ticareti ilk hedef haline getirdiğin zaman. Maddiyatı ilk hedef haline getirdiğin zaman, sabah çıkıyorsun, akşama kadar dünya peşinde koşuyorsun, akşam da evine geliyorsun. Ve maddiyat senin için tek şey, şimdi toprak ve hayvancılıkta bir de şu var, toprak ve hayvancılıkta burada mülk sana aittir. Bunu terk etmekte zordur. Mesela ben şu an kitapçılık yapıyorum. Burada sıkıntı yok, kitapların tamamını satarsın, çeker gidersin senin tarafa. Ama hayvancılıkta büyüyor. Arsa işinde mülkün kendisi senin yani ticaretini yaptığın oradan çıkan ürün senin oradan çıkan ürünü satıyorsun ama ama madde temel senin cihada gittiğiniz zaman ürünün mülkün kendisi burada kalıyor. İşte bunlar e, neyi gerekli kalıyor? Ve siz cihadı terk ettiğiniz zaman. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslında dört madde sayıyor gibi. Halbuki dört madde saymıyor. Tek bir madde sayıyor. Şimdi hadisin zahirine baktığımız zaman bir, iğneyle alışveriş yapmak. 2, hayvancılıkla uğraşmak. Üç, toprakla uğraşmak. Yani tamamen kendini dünyevi ticarete vermek. Dört, cihat gibi görünüyor değil mi? Hayır. Burada tek bir madde vardır. Cihadı terk etmektir. İllet odur. Cihadı terk etmenin sebebi ise baştaki ilk maddedir. Baştaki nedir? İlk üç maddedir. Cihadı terk etmenin illeti ise baştaki ilk. Eğer sen Tamam Gece gündüz para pul bunun peşinde koşar. Gece gündüz ticaretin peşinde koşar. Gece gündüz e, sabah işte ben her zaman hutbede falan anlatıyorum değil mi? Yani din böyle bir şey değildir. Sabah kalk akşama kadar işte çalış akşam evine gel çoluğunla çocuğunla otur yat kalk sabah bir daha işe git. Böyle bir din yok. Allah'ın e, dinine yardım etmeksizin Allah'ın dini adına gayret etmeksizin yaşanılan bir din yok ki. Böyle bir din olmaz yani. İşte bunu yaptığın zaman cihadı terk etmiş olursun. Bunun neticesinde sıllatullah aleykum Allah size bir zillet verir. La la onu kaldırmaz onu kaldırmaz hatta tercihu ila dinikum ila dinikum ila cihattır. Dininize yani cihada dönünceye kadar demektir. Oldu mu? Evet. Bakalım Şeyh Kadir bin Abdülaziz ne diyor. Her iki hadis de aynı anlamda olup şüphesiz Müslümanların bugün içinde bulundukları durumu anlatıyor. Bak durum tespit edildi ki hala orayı görüyoruz. Bugün Müslümanlar dünyayı seviyorlar. Ölümden nefret edip cihadı terk ettiler. Bu nedenle de Allah başlarına kafir milletleri musallat etti. Zillet ve aşağılık bir hayat ile onları cihadı terk etmelerine karşı cezalandırdı. Bak aynı söylediklerimiz söyledi Müslümanlar. Bugün cihadı terk ettikleri için, Allah yolunda gayreti terk ettikleri için cihat dediğimiz zaman her ne kadar bu kitap özelde cihadı, kıtale anlasa da biz genel anlayacağız. Daveti terk ettiğimiz için, ilmi terk ettiğimiz için, basiret üzere hareket etmeyi terk ettiğimiz için ve nihayetinde kıtale terk ettiğimiz için biz bunu böyle anlayacağız değil mi? Ee, Allah subhanahu wa Kafir milletler bizim başımıza ne yaptı musallat etti. Ya yuhlezin amenu ma lekum izâ qîl lelkum izâ qîl lelkum insirû fi sebîlillâh. İthâ qaltum fil-ardı oradaki elifler şeydir. Vasl emzesi olduğu için izâ qîl lelkum izâ qîl lelkum bu şekilde okunur veya fi sebîlillâh ithâ qaltun fil-ardı aradîtum aradîtum dünyâ men alaahire, fma mta'ul hayat dunya, fil alaahir fil alaahire Hangi ayet bu? Tevbe 38, 39. Illa tenfiro, ya zibkum elima, ve istebdil qawmin ghirakum, ولا ت ولا قومي تذره شئاء, و الله على كل شئ Bu hangi ayet? Devam mı? 39. Tamam. Ben de yazmıyor çünkü. Şimdi ayetlerle konunun bir ilişkisini kuralım. Ne dedi? Cihadı terk ettiği için diyor ki bak eğer siz cihadı terk ederseniz Allah size azap eder. Allah'ın azap bir dünya ve fil Şu an Müslümanların içinde bulunduğu durum Allah'ın onlara bir azabı değil mi? Bak ilişki burada. Ve sizi giderir. Yerine bambaşka bir kavim getirir. Allah subhanahu ve teala yolunda mücadele edeceğiz Allah'a davet uğrunda mücadele edeceğiz ilim uğruna mücadele edeceğiz basiret uğruna mücadele edeceğiz bunun üzerine ne yapacağız mücadele edeceğiz Allah'ın yolunda cihat uğruna mücadele edeceğiz eğer biz bunu yapmazsak bak önce size bir azap eder sonra da yerimize değiştirir İşte bu azap bu zillettir Sadece dünya ahiret azabı değildir. Oldu mu? Evet. İbn Ömer'in hadisinde belirtilen zillet ve aşağılık ile Sevban'ın hadisinde belirtilen yabancı kavminin üzerimize üşümesi ayetin belirttiği acıkla, acıkla azabın bir parçasıdır. Bak söyledi gördünüz mü? Yani Sevban radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste geçen zillet ile İbn Ömer'in rivayetinde geçen hadiste İbn Ömer'in hadisi hangisi? Zillet ve aşağılık ikinci hadis. İbnü merhums hangisi? İkinci hadis. Sevbam hadisi birinci hadis. Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah Aziz Allah onu da bizde hakka hesabettirsin. ettirsin. Nasıl tarif etti? Bu iki de tarif etti. Hadisin birinde zillet geçiyordu. Hadisin diğerinde de müşrik kafir kavimlerin Müslümanların üzerine musallat olması geçiyordu. İşte yuazibkum budur diyor. Bunun sebebi de illa tenfiru. Allah yolunda cihat etmemektir diyor. Tamam. Bundan işte Resulullah'ın da belirttiği gibi dininize dönmedikçe onu sizden gidermez. Bu dininize dönmedikçe bu dönüşte nasıl olacaktır? وَقَاتِلُ الْمُشْرِك۪ينَ كَافَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ Tevbe Sures 36 Topyekun sizinle savaşanlarla onlar sizinle savaştığı gibi sizde Onlarla savaşın. Ve katiluhum hatta la tekune fitne ve yekune din kulluhu lillah. Tamam. Oldu mu? Evet. Birinci şey bitti. Ne bitti? Birinci şey bitti. Ee, durum tespiti. Ha Şimdi şöyle bir soru soracak. İkinci adıma geçiyor. Diyecek ki. Tamam. Biz anladık. Durum tespitini yaptık. Durumumuz bu. Bundan kurtuluşta cihat. Bunu da anladık. Peki. Peki. Kalbinde merhamet olan kişiyi şaşkına çevirecek kadar acizlik, bölüm fitne içinde olduğumuz bu gün bu emri nasıl getireceğiz? Şimdi tamam biz anladık. Zillet içindeyiz. Kafirler başımıza üşüşmüş durumda. Kafirler başımıza üzerimize üşüşmüş durumda. Peki şimdi biz bu cihat emri nasıl getireceğiz? Mâ lâ yetimbul illa bihi fehuve vacibun. Bunu ezberleyin. Mala yetimul vacibu illa bihi. Fa o mala yetimul vacibu illa bihi fa o vacibun. Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de nedir? Vaciptir. Bunu ne yapacaksınız? Ezberleyeceksiniz. İbn getirmiş olduğu bir qaydedi. Tamam. Bir eğer bu zilletten kurtulmak imani bir gereklilikse, bunun sebebi de Allah yolunda cihat ise ve buna güç yetiremiyorsan Güç yetirebilmek için gerekli hazırlığı yapmak da vaciptir. Gerekli hazırlığı yapmak da vaciptir. Bu da bitti. O halde nasıl hazırlık yapmalıyız? Cihada hazırlık iki şekilde olur. Birincisi ilim ve nefislerin eğitimiyle yapılacak olan imani hazırlıktır. İkincisi kuvvet hazırlayarak, bunun eğitimini yaparak, Allah yolunda mal hazırlayarak, ve harcamada bulunarak yapılan maddi hazırlıktır. İmani hazırlık üzerine daha sonra uzun uzun duracağız. Önce bu kitabın yazılmasını sebep olan maddi hazırlığın ölçüler üzerinde durmak istiyoruz. Şimdi çözümü söyledi. Zillet içindeyiz. Çözümü cihat. Gücümüz yok hazırlık yapacağız. İmani hazırlık üzerinde dikkat edin. İmani hazırlık üzerinde maddi hazırlık üzerine durduğundan daha çok duracak. Mesela ehl Sünnet'in ilkesi ve Cihad'ın menheci diye bir bölüm açacak. Orada 20-20 küsur madde de uzun uzun. Yani kitap 600 küsur sayfaysa bunun hazırlık bölümü 300 sayfadan oluşuyorsa belki 250 sayfa imani hazırlıkta bahsedecek. 50 sayfa maddi hazırlıktan bahsedecek. Silah, eğitim bunun gibi. Kamp, kamptaki şeyler filan tamam mı? Bak dinle. Ha Peki burada neden bahsedecek? Burada şu an maddi hazırlıkta. Biz bu kitabı hangi amaç uğruna okuyoruz? İmani hazırlık uğruna. İyi dikkat edin. Peki biz bu kitabı niçin okuyoruz? Kitap imani hazırlık bölümüne çok ciddi anlamda önem verdiği için. Diğer cihadi ülema gibi cihat işte sadece savaştır diyerek maddi hazırlığı es geçmiş onlar. Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah Aziz maddi diyorum imani hazırlığı es geçmiş. Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah Aziz uzun uzun imani bölümden hazırlıktan bahsedecek. Biz de şu an onunla mükellefiz. Şu an para biriktirmek, silah almak, silah eğitimi böyle bir mükellef şu an için belki de böyle bir mükellefiyetimiz yok. Peki niçin okuyoruz? İmani hazırlığı öğrenmek için okuyoruz biz. Oldu mu? A bunun yanında maddi hazırlığı da öğrenmek, onun hükmünde öğrenmek bizim için aliüla olan şeydir. Ha. Peki şimdi neden bahsedecek? Maddi hazırlıktan bahsedecek. Çünkü diyor ki kitabın yazılış gayesi budur. Anlaşıldı değil mi? Ha. Başa alıyoruz tekrar. Cihat için iki tane hazırlık vardır. Birisi imani hazırlıktır. İmani hazırlık ile kastedilen Şer'i ilimlerin ve nefislerin eğitimiyle yapılacak olan imanı hazırlıktır. Ee, üç 3 tane ayet var bununla ilgili hepsi aynı manada. Velekat mennallahu alel mu'minina minhum alehim ve ve kitabe hikme. Bakara'da var, Alimran da var, Cuma'da var. İfadelerde ufak tefek değişiklik var ama mani aynı. Allah subhane ve teala müminlere bir peygamber gönderdi. O peygamber onlara ayetlerin Allah'ın kitabını okuyor. Allah'ın kitabını öğretiyor ve Allah'ın ayetlerini onlara tezkiye ediyor. İşte imani hazırlıkla kast edilen budur. Bunun üzerine sona duracağız dedi. Maddi hazırlıkla kast edilen ise وَاِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min قُوْوَ Ayeti gireyince Enfal suresi 60. ayet ee, maddi olarak hazırlıklarda bulunmaktır, eğitimdir, para biriktirmektir, insani e, insan sayısını toplamaya çalışmaktır, e, kamp kurmaktır, kampta eğitim yapmaktır, insanlara eğitmektir, savaş meydanında neler yapacağını öğretmektir, düşmana karşı nasıl davranacağını öğretmek ve o ilahir buna dair şeylerdir. Tamam? Evet. Şimdi burada Hocam min kuvvet nedir Ukbe bin Amir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, önce Wa'adlu lahum min kuvve. ayetini okudu ve arkasından dedi ki ela innel quwwata er-rimy. kuvvet atmaktır dedi. Yani o ok atmayı öğrenmektir dedi. Oldu mu? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayeti bu şekilde açıkladı. Cihadın cihat hazırlığı silah eğitimiyle olduğu söylenenler ile terbiye ve ile olacağını söylenilerin ihtilafı ortadan kaldırıyor. Bunun altını çizin burası önemli. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti böyle tefsir etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti böyle tefsir etti. E, İnnel kuvvete erremü. Kuvvet nedir? Ve addüllehum mestetatum min kuvve. Şimdi bir taraf diyor ki bu ayet ile kast edilen, öncelikle nefisleri terbiye etmemiz gerekir. Nefisler bir terbiye olsun. Asıl cihat budur. Bir de uyduru hadis getiriyorlar. Biz işte büyük cihattan küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tövbe, Tövbe tebuk gazvesinin sonunda küçük cihat ile kast edilen tebuk gazvesi büyük cihat ile kastedilen. Nefis terbiyesi, nefislerimizi terbiye edeceğiz. Bizim cihadımız budur diyor. Tamam mı? İşte Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah diyor ki, bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi böyle tefsir etti ya. Buradaki ihtilaf ortadan kalkıyor artık. Buradaki ihtilaf ortadan kalkıyor. Tamam mı? Kuvvet yani hazırlık yapmak, maddi hazırlıktır. Ayet bundan bahsediyor. Peki, şimdi şöyle bir soru soruyorum. Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah'ın Hazırlık ile kastettiği sadece maddi hazırlık mı? Hayır sadece maddi hazırlık değil. Onu nereden anlıyoruz biz? Kitabın 3'te 2'sini manevi hazırlığa vakfetmiş zaten. Kitabın hazırlık ile bahsedilen kısmın yüzde 80i manevi hazırlıkla ilgili, maddi hazırlıkla ilgili değil ki. Oldu mu? Ha. Şimdi diyecek ki bak. Eğitimin hükmü kısmında belirteceğimiz gibi Müslüman'ın bunu terk etmesi asla doğru değildir. Müslüman'ın e, hazırlık yapmayı terk etmesi asla şey değildir, uygun değildir. Terbiye ve teskiye imani hazırlığın kapsamında olan bir eğitim olup o da vaciptir. Biz bunu terk etmiyoruz. Terbiyeyi ve teskiye asla terk etmiyoruz. İmani hazırlığı asla terk etmemeliyiz. Ama Müslüman'ın mutlaka değil mi? maddi hazırlığı da yerine getirmesi gerekiyor. Bunun delillerini daha sonra vereceğiz inşallah. Yani imani hazırlık, nefis teskiye bunun delillerini şu an bizim yaptığımız bu. Ama şu an bunun delillerini öğrenemiyoruz. İleride vereceğiz. Eğitim alanları ve cihat sahaları güzelce ameli hayat aktarılırsa zaten adamları eğitmek, cevherlerini ortaya çıkarmak ve davranışlarını düzenlemek için en iyi yerler hazırlanmış olur. Ben burada Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah e, ne yapmıyorum? ben burada katılmıyorum bin Ablaz, bu son cümlede şunu söylüyor yani bugün işte daha önce yapıldığı gibi Afganistan'da Suriye'de Irak'ta uygun bir cihada hazırlık e, ortamları oluşturulursa yetiştirilirse uygun bir hazırlık olursa uygun bir mekanlar olursa zaten orada da imani hazırlık ne yapar gerçekleşir diyor tamam mı ben burada katılmıyorum. Orada imani hazırlık gerçekleşmiyor. Orası artık mavi şey sol kağıdı gibi asit ile bazı birbirinden ayırır ya. Orası imani hazırlığını kendi kendine geliştirmiş veya bir cemaat içerisinde geliştirmiş veya yeni mümin olsa da ihlasla iman sahibi olanla imani hazırlığını tamamlayamamış zayıf fertlerin birbirlerinden ayrıldığı mekanlar oluyor. Öyle çok gördük ki gidip de kaçıp gelenleri, gidip de kaçıp gelenleri, orada dört, beş, altı, yedi ay, sekiz ay kalıp ayağa kayanları. Böyleydi, Burayı uzatmaya gerek yok. Evet. İşte böyle hazırlık kamplarında Müslüman fertler uzun süre birlikte bulunmayı, sıkıntılara ve kat, yolculuklara katlanmayı bu sahalarda somut olarak gerçekleştirecekler. İşte gerçekleştiremiyor. Allah'ın izniyle bu kitapta imani hazırlık üzerinde sıkça duracağız biz bunun üzerine duracağız maddi hazırlıkla beraber imani hazırlığın vacipliği konusunda bir anlaşmazlığımız yok yani biz böyle bir işe gitmiyoruz diyor bin maddi hazırlık gerekir imani hazırlığa gerek yok şimdi bazılar diyor ya ben hutbe veriyorum tevhid davetinden bahsediyorum tamam mı evet Tevkit daveti bir cihattır. Bu, buna önem vermemiz lazım. Adam diyor ki sen bırak bunları diyor. Oturduğun yerde rahat da diyor. Cihad ettiğini zannediyorsun diyor. Git. Gitalden bahset diyor. Yani. Tamam. Biz bundan bahsetmiyoruz diyor. Abdülkadir bin Abbas. Biz ne onu terk edelim? Ne onu böyle bir şeyden? Biz bahsetmiyoruz. Tamam mı? Cihad yerine göre bazen gital yerine göre bazen vaciptir. Bazen yasaktır. Mekke'de yasak değil miydi? Savaştan elinizi çekin denildi. Bugün bize yasak değil mi? Yani şimdi çıkıp da herhangi birini öldürmek ya da burada bir yeri patlatmak ya da bir kafirle. Cık, bunlar haramdır. Bunlar haramdır. Bunlar şey değildir. Yani menheşle ve olan şey değildir. Ama cihat meydanında da gidip ben karşıdaki askerlere davet yapacağım demek caiz değildir. Cihat meydanını terk edip halka tebliğ yapacağız davet evi, bu da değil. Belki... Cemaat seni bununla görevlendirebilir. Yani her amelin mekanına, makamına göre bir değeri vardır. Bunu bileceğiz. Her amelin mekanına, makamına göre bir değeri vardır. Bak bu cümlenin altını çizin. Maddi hazırlıkla beraber imani hazırlığın vacipliği konusunda hiçbir anlaşmazlık yok. Ama ayetin sözüne ettiği hazırlık sadece imani hazırlık şeklinde anlaşılması... Ve imani hazırlığın da maddi hazırlığı ve eğitimi terk etmek için vesile yapılması hem ayete hem de hadise aykırıdır. Bak çok önemli bir cümle. Ayeti getirip buradaki hazırlık imani hazırlık demek. Buradaki hazırlık imani hazırlık demek. Ve arkasından imani hazırlığı maddi hazırlığın önüne engel koymak. Biz ilimle uğraşıyoruz kardeş biz onunla uğraşamayız. Biz davetle uğraşıyoruz kardeş bizim onunla İşimiz yok demek hem ayete hem de hadise muhalefettir. Bizim anlatmaya çalıştığımız budur diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Böyle bir şeyi bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuç olarak askeri eğitimin önemi cihada hazırlık şekillerinden biri olmasından ileri geliyor. Yani askeri eğitim cihada hazırlığın şekillerinden bir tanesidir. Evet cihadesi Müslümanların Allah'ın gazabından ve bugün yaşadıkları aşağılık ve zillet hayatından Kurtuluşunun niye ne yoludur diyor. Oldu mı burası? Evet. Peki ikinci bölümde ne diyor? Için askeri eğitim, hükmü. hükmü. Asker eğitim hükmü. Şimdi burayı da özetleyelim. Cihad'ı, önce cihadın hükmünü söyleyecek. Farz mıdır değil midir? Eğer cihad farsa bizim de cihad etmemiz farzdır diyecek. Bizim de cihad etmemiz farzdır diyecek. Eğer cihad farsa... Biz cihad etmemiz, cihat edemiyorsak hazırlık yapmamız farzdır. Hazırlıkları kast edilen askeri eğitimdir. O halde as, askeri eğitim vaciptir diyecek. Farzdır diyecek. Oldu mu? Bu kadar basit. Askeri eğitim meşru mazeretleri olanlar dışında mükellef olan her Müslüman üzerine vaciptir. Bak hemen hükmü koydu. Önce hükmü koydu. Biraz sonra ne yapacak? Delillerini getirecek. Askeri eğitim. Meşru mazereti olanlar dışında herkes için kesinlikle nedir? Vaciptir. Bitti. Tamam mı? Çünkü cihadın temel sunulardan bir tanesidir. Çünkü o eğitim olmaksızın, o eğitim olmaksızın cihadın gerçekleşmesi mümkün değildir. Asker eğitimin vaciplerini gösteren deliller şunlardır. Vacip dedik mi biz? Vacip dedik. O halde bunun delilleri nedir? Bir, i̇bn kudam El-Mahdisi'den getiriyor. El-Muni'den. Hanbeli fıkıdır bu. Oldukça değerlidir. Ben size daha önce söylemişim değil mi? Şeyh Abdülkadir bin Abdulaziz. Benim tahminim, zannım. El-Muni, bari Nevevi, Minhaj, Mecmu'un Feteva İbn-i Bunları ezber. Ezber derken yanlış anlamayın. Satır satır değil. Neresinde ne var biliyor. İstediğini, alır istediğini bırakıyor. Yani... Araştırarak olabilecek bir şey değil bu. Ben cihat hakkında yazacağım. İbn-i Kodemen'in el makdisinin kitabında bununla ilgili bir bölüm var mı yok mu araştır. Böyle araştırılacak bir bölüm değil. Hiç olmadık yerde, hiç olmadık noktada İbn-i Teymiye'nin hadis alanında bir sözünü getiriyor. Şaşınıyorsun, bunu nasıl bulmuş. Onu bulmanın tek bir yolu var o kitabın tamamına hakim olmak. İşte bunlardan bir tanesi. İbn-i el-Mahdisi'nin kitabıdır. İbn-i el-Mahdisi, Müslüman ve kafir, cihad için üç durumda cihad farz-ı diyor. Cihad asıl olarak nedir? Farz-ı Cihad asıl olarak nedir? Farz-ı kifayettir. Üç durumda farz-ı olur. Bir, Müslümanla kafir karşı karşıya geldi. Yani normalde savaşmaya niyeti yok ordunun. Gidiyor. Kafir ordu karşı karşıya geldi, savaş patlayacak orada açığa çıkacak. İşte burada her Müslümanı nedir? Farzayn'dır. Farzayn ile farz-ı kifayenin farkını söyleyeyim ben size. Farz-ı ayn her ferde tek tek vaciptir. Farz-ı kifaya ümmete vaciptir. Ümmetten bazıları yerine getirdiği zaman ümmetin tamamından sorumluluk kalkar farz-ı kifayede. Ama ümmetten bazıları bunun yerine getirmezse sorumluluk kalkmaz. Bütün ümmet günahkar olur. Farz aynı ise sadece ama sadece fertlere vaciptir. Fertlerden her biri yapmadığı zaman onun günah onuna aittir. Örnek olarak şunu veriyorum ben farz aynı veya farz kifaya örneği olarak. Siz şu an talebesiniz değil mi? Şu ayet yerine ezberlenecek diyorum. Bak bu farz Sen de ezberleyeceksin, sen de ezberleyeceksin. Sana da soracağım sana da soracağım. Sen ezberleyemediğiniz zaman seni sorumlu tutacağım. Sen ezberleyemediğin zaman seni sorumlu tutacağım. Bu farz ayın. Farz-ı kifaya akşama geliyorum çay demleyin. Biriniz demlediği zaman diğerinden sorumluluk kalkar. Ama çay demlenmediği zaman ben ne yaparım sizi sorumluluk tutarım. Farz-ı kifaya bu farz aynı bu. Cihat aslen farzı kifaya olan bir ameldir. Ama üç durumda farz aynı olur. Bunlardan bir tanesi bunları ezberleyeceksiniz. Her üç durumu ve her üç durumun delilini ezberleyeceksiniz. Bunlardan bir tanesi şudur. İki ordu karşı karşıya geldiğinde bunun delili Enfal suresi 45 46'dır. Ya ayyuhallazina amanu izalakitum fi'aten fa'thbutu Bir orduyla karşılaştığınız zaman sebat edin. Kesinlikle geri dönmeyin. Tamam mı? Kesinlikle ne yapmayın? Geri dönmeyin. Orada sebat edin. Yani fesbutu sebat edin emri onlarla cihat etme noktasında sebat edin demektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Birinci durum bu. Bunun bir başka delili <gülüyor> Gerisin geriye topuklarınıza geri dönmeyin. Bu da Enfal suresinin 15-16. herif'tir. Birinci durum bu. İkinci durum bunun örneği nedir şeyde? Siyer'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında örne nedir? Bedir. Bedir evet. Savaşın çıkılmamıştır ama iki ordu karşı karşıya girmiştir. İkinci durum düşman bir yeri işgal ettiği zaman orada bulunan halkın o işgalden kurtulması için mutlaka herkesin savaşması üzerine vaciptir. Bunun örne. Hendek. Hendek Ahzap savaşı evet. Bunun örne Ahzap. Üçüncü durum ise Müslümanların imamı lider genel seferberlik ilan ettiği zaman Ya yüllezine emenu. مَا لَكُمْ اِذَا قَيْلَ لَكُمْ مُنْفِرُوا ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ Bak Böyle diyen kim? Emir. Lider. Halife. Haydi cihada diyor. Tamam mı? Bunu dediği zaman siz arzda yer, yerinizde çakılı kaldınız. Allah subhanehu ve teala bu emre icabet etmeyenlere ne yapıyor? Kızıyor. Onlara kınıyor. Demek ki bu da vaciptir. Üç durumda vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve وَاِذَا سِنْفَرْتُونَ er yani i̇stinfara yani şey nef, e, e, cihada çağrılırsanız hemen icabet edin diyor. Üç durumda neymiş? Farzayn'miş evet. Buradan anlaşılıyor ki günümüzde cihat özellikle ikinci duruma binaen neredeyse her Müslüman üzerine farzayn hükmündedir. Çünkü Müslümanların toprakları şu an işgal altındadır. Bu işgal ya asli kafirler tarafından işgal edilmiştir. Türkiye'de olduğu gibi 1920'lerde 19'larda olduğu gibi ya da kukla Müslüman görünen mürtet yöneticiler tarafından ne yapılmıştır? Asli kafirlerin e, maşaları tarafından ne yapılmaktadır? İşgal edilmiştir. Bu işgalin dolayı bütün Müslümanlara cihat farzı aynıdır. Cihat farzı aynı olunca onu terk etmek büyük günahtır. Çünkü hakkında büyük cezalar tehdidi yapılmıştır. Bilakis Resulullah'ın belirttiği gibi helaka götüren 7 şeyden bir tanesi Düşmanla savaş gününde topukların üzerine geri dönüp kaçmaktır. Seb'al muhrikat, helak edici veya seb'al muhrikat, helak edici yedi şey denir bunlara. Helak edici yedi şeyden bir tanesi de düşmanla karşı karşıya geldiğin zaman ondan kaçmaktır. Cihadın sana farzı aynı olduğu zaman ondan yüz çevirmek neler? Büyük günahlardan, helak edici günahlardan bir tanesidir. O halde buradan şu çıkıyor, sana bu vacipse... Bunu yerine getirmek için hazırlık yapmanda nedir? Vaciptir. Biz neyi konuşuyoruz? Hazırlık hükmünü. Bak hazırlık hükmü mı ortaya çıktı? Bu birinci delilimizdi. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz cihad için hazırlık yapmak vaciptir dedi ya. Birinci delil olarak cihat farz-ı ayndı. Cihad farz ayn olduğuna göre hazırlıkla da farz-ı Başka ikinci delil Enfal suresinin 60. ayetidir ve Resulullah hadisidir. Yukarıda okuduk. Bizzat hazırlık yapın diyor. Bizzat hazırlık yapın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde innel kuvveti erremyu dedi. Kuvvet toplamak atmaktır. Hazırlık yapmaktır. Bu da bizim ikinci delilimiz. Bu ayetteki emir vücubiyet ifade eder. Çünkü onu menduba çevirecek hiçbir şey yoktur. El emru yufidul vücub emir vücub ifade eder. Ancak onun vücubiyetine engel bir karine varsa o biter. Oldu mu? Evet. Bu da bitti. Şimdi ne diyor? Ukbe bin Amir'in açıklamasını yapan Sanani. Sanani'nin kitabı ne? Sübülü selam. Sübülü selam neyin şerhi? Şerh buluğul meram. Buluğul meram ne? Hadis kitabı. Ahkam hadislerini anlatan kitaptır. Ahkam hadislerini anlatan kitaptır. Bu alanda üç tane kitap vardır. Birisi Umdetül Ahkam'dır. Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği hadisleri, ittifakla diğeri Muntakhal Ahbardır. Nedir? Muntakhal Ahbar. Yazarı kimdir biliyor musunuz? Mecid bin Temim Temim'in dedesi. Onu Şevkani şerh etmiştir. Onu Şevkani şerh etmiştir. İsmi nelövtar tartış. Tamam mı? Nelövtar. İbn Temim'in dedesinin fıkıh kitabını daha doğrusu ahkam Hadisleri kitabını Şevkani Nelövtar'da şerh etmiştir. ''Umdetül ahkamı İbn-i Dakik-i El-İyit'' ''ihkamül ahkam fi şerh-i umdetül ahkam'' diye şerh etmiştir. Bunları ezberleyin. Ah, e, ''Buluğul Meram'' ise İbn-i Hacer, e, İbn Hacer el Asqalaninin ''Ahkam hadisleri'' kitabıdır. Onu da şerh eden nedir? ''Sanaani''dir. Tabii çok şerh var. Nurettin tırh şerhi var. Geçenlerde yeni bir şerh daha çıktı. Bu cihat alimlerinden bir tanesi Abdullah Ullam mı? Veya buna benzer Birisinin çıktı yani. Arapçası Türkçe'de basıldı yani. Ben gördüm ama hatırlamıyorum. Ama çok güzel şerhleri var. Türkiye'den bir hoca da şerh etti. Ben de çok şerh ettim onu ama tamamını değil. Tamam Evet. Şimdi sana şerhinde ne diyormuş? Hadis ayette geçen kuvvetten maksadın o ok katmak olduğunu belirtiyor. Çünkü Resulullah zamanında bilinen atış onunla olurdu. Bu müşriklere ve insanıcıyla karşı silah kullanmayı da içerir. Şimdi o katmayı öğrenmenin bir manası yok. O zaman öyle yapılıyordu. Şimdi böyle yapılıyor. Dolayısıyla bu görüyor yerine getirmek için eğitim yapmak da şeriatın bir gereğidir. Hazırlık yapmaksa ancak alışkanlık kazanmakla olur. Atıcılığı beceremen kişi hazırlık yapmamış sayılır. Bak sana aniden hemen delili getirdi. Bu da ikinci delili Hükmü koydu. Hazırlık yapmak vaciptir. Birinci delilini nedir? Cihat vaciptir. Cihat için hazırlıkla vaciptir. Birinci delil bu. İkinci delil ayet. Üçüncü delil neymiş? Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Tevbe suresinin 46. ayetinde وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوْجَ لَا عَدُّ لَهُ عُدَّهِ عُدَّ Zaten şey el umde fi i'dadil عُدَّ buradan geliyor. Tamam mı? وَلَاكِنْ كِرَهَ اللّٰهُ Allah onları koydu. Eğer onlar Cihada çıkmak istese değildi. daha önce hazırlık yapalardı. Demek ki bir insanın önceden yaptığı fiiller sonradan yapacağı fiiller üzerinde samimi olup olmadığını ihlas sahibi olup olmadığına bir getir. İlim tahsil etmeyi bugün benden ilim tahsil etmeyi isteseydin daha önce buna bir hazırlık yapardın. Ben sabah erkenden derse geleceğim sen sabaha kadar uyumamışsın. Sen sabah erken derse katılmak, o dersten verim almak isteseydin gece erken yatardın, uykusuz kalmazdın. Bu böyledir. Borcunu ödeyecek olsaydın ayın 10'unda, 9'unda, 8'inde, 7'sinde çalışırdın. Bir şey kazanmaya bakardın, ödeyemezsem bile birinden borç bulmaya çalışırdın. Sen ödeme niyetin olmadığı için ayın 10'u geldi, geldin bana ki ben borcumu ödemiyorum. E şimdi haydi cihada deniyor. E benim hazırlığım yok. E sen samimi olsaydın hazırlık yapardın. Demek ki hazırlık bir şeyin, ihlasın göstergesi, samimiyetin göstergesi ise hazırlık demek ki vacip. Bak burada Allah subhanahu wa onları neyle suçluyor? Hazırlık yapmamakla suçluyor. Demek ki hazırlık nedir? Vaciptir. Oldu mu? Allah subhanahu wa hazırlığı terk etmeyi münafıkların sıfatından bir sıfat olarak kabul etmiştir. Bu da onlar için gücünüz yettiği kadar Kuvvet hazırlayın ayetindeki emrin Vücubiyet ifade ettiğini Belirtiyor şu hadiste bunu belirtiyor Memmâte velem yağzu Velem yahadisu nefsahu Velem yahadis nefsahu Bil gazve mâte alâ şu'betin Minel nifâ Kim cihada çıkmadan veya cihada Çıkmayı içinden geçirmeksizin Ölürse nifak üzere ölmüş olur Bu da nedir Üçüncü delil Dördüncü delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ramye Kim atmayı öğrendi. Thümme terekah olsun onu unuttu. Feleyse minna kat asa. Bizden değildir. Bize asi gelmiştir. Yani hazırlık yapmayı unutan hakkındaki tehdit buysa hazırlığı tamamen terk edenin. İşte arkadaşlar ben şimdi bu derste size biraz sonra gelecek de şeyi anlatıyorum. Mevzuyu anlatıyorum. Şimdi bitti. Konumuz bitti. Tamam mı? Cemaat içerisinde olmanın önemi işte bu. Ben şimdi gidin size silah eğitimi alın demiyorum. O ok katmayı öğrenin demiyorum. Tamam mı? Şu an biz terbiye ve tezkiye mesabesindeyiz daha. Cemaat içinde olmanın, cemaatin verdiği görevleri yerine getirmenin, Cemaat içerisinde terbiye ve teskiyye eğitimi almanın önemi işte bu. Bir ok atmayı dahi, bir ok atmayı dahi unutmak bizden değildir. Bize asi gelmiştir. Hükmüne giriyorsa adam kendi kendisini yaşıyor. Hiçbir cemaat eğitiminden geçmiyor. Hiçbir terbiyeden geçmiyor. Yani cemaasal bir terbiye, yani imani hazırlık hiç yapmıyor. Bizdeki imani hazırlık çok çok daha önemli. Bu öneminden dolayı Şeyh Abdul Kadir bin Abdülaziz kitabın hemen hemen tamamını bu işe ayırmış. Şu an maddi hazırlıktan bahsetmesi kitabın yazılış konusu bu. Ama bu maddi hazırlığın temeli de imani hazırlıktan oluşuyor. Ne yapıyor? İmani hazırlıktan. İşte ilimle uğraşmak, derslere katılmak, sohbetlere katılmak, haftalık programlara uymak, mescide saatinde gelmek, e, cemasına bir görev verdiğinde o görevi yerine getirmek işte bunların tamamı imanı hazırlık kapsamındadır. Bu hazırlığı terk ettiğin zaman halin nice olur. İşte anlatmaya çalıştığım hadise budur. Cemaat olalım derken anlatmaya çalıştığım hadise budur. Birliktelik olması gerekir derken anlatmaya çalıştığım hadise budur. Oldu mu? Evet. Burayı sonra biraz birkaç bölüm okuyacağız ya da okuyayım. Mevlevi diyor ki atıcılığı öğrendikten sonra unutmanın kötülüğü hakkında bu büyük bir te tehdittir. Özürsüz olarak terk etmekse daha şiddetli bir tehdittir. Özürsüz olarak terk etmekse daha şiddetli bir tehdittir. Evet. Askeri İslam'da askeri alan konusunda kitap yazan Mahmut Şit Hattab silah ihtimamı hakkında şöyle der. Kullanmayı öğrenmeden hiçbir silahın değeri olmaz. Sürekli ve ileri derecede silah eğitimi o silahı başarıyla kullanmayı sağlar. Silah eğitimini gereği gibi almış olan savaşçı o silahı başarıyla kullanabilir. Ama silah eğitimi almamış olan savaşçı onu başarıyla kullanamaz. Eğitimli olan savaşçı ise eğitimsiz savaşçıyı kolaylıkla yenebilir Allah'ın izniyle diyor. İleri yaşlardaki birçok alim ve imam atıcılık öğrenmiştir ileri yaşına rağmen. Bunlardan biri de İmam Ahmet'tir. Bunun nedeni ise sorduğunda Resulullah'ın bu konuda hadisi var diyor. Atıcılığı öğreniyor. İleri yaşına rağmen atıcılığı sürülenlerden biri de yukarıdaki hadisi bizzat rivayet eden Ukbe bin amirdir. Atıcılık yaptığı yadırgandığı için bu hadisi atmıştır, Rivayet etmişti. Özetliyoruz arkadaşlar. Birinci bölümde askeri eğitimin önemini gördük. İkinci bölümde askeri eğitimin hükmü gördük. Kitabın ikinci bölümünden iki konu gördük. Normalde kitabın ikinci konu, ikinci bölüm beş bölümden oluşuyor. Kitabımız beş bölümden oluşuyor. Kitabın ikinci bölümü de beş bölümden oluşuyor. Birinci bölüm asker eğitimin önemi. Hemen şey yaptık, önce bir durum tespiti yaptı. Kötü bir durumdayız dedi. Bu durumdan kurtulabilmemiz için cihad etmemiz lazım dedi. E cihad edeceğiz de gücümüz yok, hazırlık yapacağız dedi. Burayı bitirdi. Daha sonra... Hükmünü beyan etti. Hükmü vaciptir dedi. Dört delil getirdi. Birisi cihat aynı ise onun için hazırlık yapmakta farzayn'dir dedi. İki Nisa enfal 60'ı getirdi. İkinci delil olarak öyle değil mi? Üçüncü delil olarak neyi getirdi? Tevbe suresindeki eğer cihada çıkmayı isterselerdi hazırlık yaparlardı. Hazırlık yapmak nifak alameti olduğuna göre hazırlığı terk etmek haramdır. Hazırlık yapmak hazırlığı terk etmek pardon hazırlığı terk etmek nifak alameti olduğuna göre hazırlık yapmak nedir vaciptir dedi. Dördüncü delil olarak ise bununla ilgili hadisi getirdiği ve alimlerin sözlerini getirdiği. Peki burada biz ne söyleyeceğiz bugün için bizim de imani hazırlık yapmamız bize vaciptir. Derslerinize çok çalışmanız size vaciptir. Geceye gündüz basiret ve davet üzere her türlü hazırlığı yapmak, cemaatsel bir eğitim metodundan geçmek, terbiye ve tezkiyeye katılmak, cemaat disiplinine uymak ve bu terbiye derslerinden, bu tezkiye derslerinden üzerinize düşeni almak ve eğitilmek nedir? Herkese vaciptir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.